Teknolojinin Karanlık Yüzünden merhabalar. Bu Merhaba Anucuğum. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Nasıl Ankara? Evet, iyi Ben de tam onu söylüyordum. Bu akşam tekrar canlı yayında. Murat ayrı yerde, ben ayrı yerde. Yine yollarda olan benim Ankara'dayım. Ee, ama bu demek değil ki Teknolojinin Karanlık Yüzü devam etmiyor. Şimdi Murat, ben bu sefer şunu ıı, konuşalım istiyorum. Bugüne kadar sürekli biz internet üzerindeki ee, saldırılardan, virüslerden ve o tür yayılımlardan bahsetmiştik Bugün biraz bu müzik dünyasının içine girelim diyorum Çünkü korsan CD'lere önlem almak için belli başlı bir takım firmalar CD'lerine belli başlı bir takım programlar yüklüyorlar aynı şekilde Ancak bunda da ee, isim vermemizde bir mantığı yok bildiğim kadarıyla ama Sony'de en son günlerde bir takım sıkıntılar yaşanmaya başladı Evet ee, biraz bunu açalım mı bugün nedir ve de ayrıca e, özellikle müzik CD'leri kullanırken dikkat etmemiz gereken neler var? tabii Banu'cum biliyorsun çok uzun zamandır e, müzik üreticileriyle müzik tüketicileri arasında bir e, köşe kapmaca oynanıyordu. E, tüketiciler aldıkları bir CD'yi e, rahatlıkla çoğaltmak, e, kendi mobil cihazlarına, cep telefonlarına e, veya bilgisayarlarını aktarıp oradan her seferinde ya, CD taşımak zorunda kalmadan kullanmak istiyorlardı fakat bu aynı zamanda kötüye de kullanılan bir şeydi. Çünkü bir kişi CD alıp bütün arkadaşlarına o müziği dağıta da biliyordu. Özellikle bilgisayarlarda bu peer to peer dediğimiz bir kişinin bilgisayarındaki bilgileri başkasının paylaşması amacına çalışan, amacıyla çalışan programlar sayesinde çok ciddi bir miktarda kan kaybediyordu müzik endüstrisi ve uzun yıllardır da bir şekilde bir yöntem bulmaya çalışıyorlar. Bu CD'lerdeki bilgilerin başka insanların kopyalamasına karşı kapatılması amacıyla. Peki. Sony bu konuda bir şey yapmıştı. Bir süredir bu zaten benim de dikkatimi çekiyordu ama itiraf edeyim ilgilenme fırsatı bulamamıştım. Sony'nin yeni ürettiği CD'lerin bir kısmı kopyalanamaz özellikliydi. Yani sen bilgisayarına takıyorsun dinleyebiliyorsun. CD çalarına takıyorsun dinleyebiliyorsun. Ama onu bilgisayarına kopyalayamıyordun, aktaramıyordun. Evet yani bunu aslında hepimiz bir kere denedik en azından. Elimizde bu tür Sony CD'lerinin geçtiği oldu. Ben Ta kendim şahsen <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> yani Yapmaya çalıştım. Evet ama olmuyordu. Olmuyor. Şimdi e, bunun olmamasının altında yatan aslında şöyle bir şey. Sen bilgisayarı e, pardon e, CD'yi bilgisayarına taktığın zaman CD'nin içindeki minik bir program ki buna e, bizim bilgimiz ve iznimiz dışındaki bir program olduğu için casus program demek yanlış olmaz. Ee, bizim bilgisayarımız otomatik olarak yükleniyor. Ve bu casus program o CD'nin içeriğinin bilgisayara aktarılmasına ya da kopyalanmasına izin vermiyordu. Tamam. Yani, ee, yani bir, bir anlamda... Kendi bilgisayarımızdaki bir bir şey bloke ediyordu yani o tür bir programda. Evet, evet. Mı, çok, Hı -hı. çok doğru anlıyorsun. Böyle bir programdı. Fakat e, bunun beraberinde getirdiği şöyle bir problem var. Bu program bir, kendi içindeki bir arızadan dolayı e, bilgisayarımıza e, saldırganlar tarafından yüklenecek bir takım virüslerin e, tümüyle ortadan kaybolmasını ya da e, çok güzel saklanmasını o kadar ki antivirüs programlarının bile bulamaması sonucunu doğurabiliyordu. Başka şeyleri de bloke eder hale geldi. Evet demek ve yani. başta da bizim antivirüs programlarımızı. Hı. Ve dolayısıyla ortalık bir anda birbirine girdi. Bu hem e, bir taraftan işte müzik müziği rahatlıkla kopyalamak isteyen kişiler tarafından bir avantaj olarak kullanıldı. Bu, bu nedenle Sony'e çok ciddi yüklendiler. Ama hem de Sony izin almadan bu konuda çok e, yeterli e, bilgilendirme yapmadan e, böyle bir şey ortaya koyduğu için de e, özellikle Amerika'da çok e, suçlu duruma düştü. E, suçlu diyorum çünkü e, Amerika'da mesela Texas'da Kaliforniya'da e, mahkemeye verildi Sony. Peki e, o zaman burada bir hata var. Bence daha çok teknik bir hata var. Çünkü mantık olarak bence ya da ahlaki anlamda böyle bir an, önlem almış olmak bence doğru. Neden? Çünkü e, bizlerde yani Türkiye'de de çok konuşulan bu korsana karşı bir takım önlemler alınması gerekiyor. Değil mi? Evet kesinlikle. Ama Şimdi, korsana karşı önlem almak burada, başka. Soni burada neyi eksik yaptı? Sony ee, ya fazla yap. <gülüyor> Sony'nin burada yaptığı şey e, bilgisayarına bilgisayarlarımıza bizim iznimiz bilgimiz olmadan bir program yükleme işini yapmış olması aslına bakarsın. Evet. Ve o yüzden de buna calsız program diyoruz. Çünkü buna haniye tecavüz gibi bir şey bu aslında. Elbette yani. elbette. O kadar ki iş öyle bir yere gelmiş durumda ki şu anda Kanada'da Sony 4.7 milyon CD'yi toplamaya yolunda bir karar almış durumda. Mecburen çünkü mahkemeler onu zorladı. Üstüne bu 4.7 milyonun yaklaşık 2.1 milyonu şu anda müşterilere satılmış durumda. Yani tarihte ilk defa bir müzik CD'si ee, sanki arızalı bir arabaymış gibi geri toplanıyor. Peki e, bir şey sormak istiyorum Murat. Bu sadece kopyalamaya kalkıştığımız takdirde oluşan bir şey mi? Yoksa Sony, herhangi bir Sony CD'si gayet masum bir şekilde kopyalamaçtan nefret eden bir vatandaş olarak hiç denemeden e, kullansak da bir, bir zararı oluyor mu direkt kullanımda? Ee, şöyle benim e, anladığım kadarıyla okuduğum e, yazılardan ve topladığım bilgilerde önce şunu söyleyeyim bu tüm Sony CD'lerde mevcut olan bir teknoloji değil henüz ee, sadece yeni bir takım CD'lerde var işte Rosencweig, Selindio'nun bir takım yeni CD'lerinde olduğunu e, topladığım bilgilerde gördüm. E, ama sorduğun sorunun cevabı ne yazık ki e, biraz kötü bir cevap. E, senin o CD'yi e, kopyalamaya çalışıp çalışmamanın önemi yok. Sen e, CD'yi sadece bilgisayarında dinlemek amacıyla takarsan bilgisayarına bu program bilgisayarına otomatik olarak yükleniyor. E bu o zaman gerçekten e, müzik severleri. Çok savunmasız bir saldırı olmuş. Tabii, hem de en güvendikleri yer tarafından kendi çarşıdan aldıkları hem de parasını verip kopya olmayan CD sıfatıyla aldıkları bir CD tarafından yapılıyor bu. Peki o zaman e, şu anda bir önerimiz olması gerekiyor. Yani biz bundan sonra dinleyenlerimize aman sakın Sony CD'lerini satın almayın. E, başka CD'lere <gülüyor> yönlendireceğiz. <yöneririz gülüyor> ne diyeceğiz? Yok öyle bir şey demeyeceğiz. Tabii Sony e, bu konuyu e, halletmiş durumda. Yani bir kere zor yoldan öğrenmiş durumda. Çünkü hem ...tüm dünyada müzikseverler onlara çok Sony'e ciddi miktarda yükleniyor. Hem birçok yerde mahkemeler açılıyor farklı müzik grupları tarafından Sony BMG'ye. Ve dolayısıyla bunları zaten geri topluyorlar. O kadar ilginç ki mesela Teksas'ta mahkeme sonucunda her bir bu yüzden zarar gören bilgisayara... ...100 bin dolar ödemesi gibi durum karşı karşıya şu anda Sony. Dolayısıyla çok fazla hani... Şu anda bilmemiz gereken şey böyle bir şeyin olduğu ve anladığım kadarıyla henüz Türkiye'de böyle bir durum yok. Ben bunu izliyor, takip ediyor olacağım. Belki önümüzdeki haftalarda bununla ilgili yeni bilgiler veriyor oluruz. Ama Türkiye'de benim farkında olduğum böyle bir problem söz konusu değil. Belki de Türkiye'de de yeni bir bilgi alırsak, yeni bir CD'lerin toplatılması ya da bilgisayarımızdaki programların bilgisayarımızdan ...atılması için bir program ortaya çıkarsa... ...bunu da duyuruyor olacağız her zamanki gibi. Peki Murat, bu arada başka... ...CD üreticileri diyeyim. Onlar ya da... E, ...müzik yapım evleri diyeyim... ...dünya çapındaki. Evet. çapındaki. Bunlar da... ...bir takım önlemler almış durumdalar mı? Yani... E, ...kopyalamaya karşı doğru programlanmış... ...CD'ler ya da... ...doğru programlar kullanan şirketler de var mı? Şimdi bunlar çok uzun zamandır zaten araştırılan bir konu. Müzik endüstrisi tarafından biz CD lerimizin içindeki müzikleri nasıl koruyacağız diye. Ancak ne yazık ki şu ana kadar başarıyor olmuş. Hem mevcut CD çalıcılarda rahatlıkla dinleyebileceğimiz, bilgisayarlarda dinleyebileceğimiz... ...ama hem de kopyalanması engellenen CD'ler bugün henüz gündemde değil. Daha da büyük bir endüstri bu konuda DVD'lerde, DVD filmlerde gerçekleşiyor. Onların şu ana kadar bulduğu yol e, önümüzdeki yıllarda eski bütün DVD çalıcılarımızı çöpe atıp yeni DVD çalıcılara geçmemiz. Ve sadece onlarda çalan ve kopyalanamaz yeni teknolojiler konusunda araştırma yapmak. Henüz kesinleşmiş, e, standart haline gelmiş bir teknoloji yok ne yazık ki. E, hem müzik hem film endüstrisi bu konuda çalışmaya devam ediyor. O zaman şu andan itibaren Sony bunun önlemini almaya başladığına göre ve ee, bu tür ürettiği CD'leri toplatmaya başladığına göre aslında dinleyenlerimizi çok uyaracağımız bir nokta, altını çizeceğimiz bir konu yok. Ama e, ne olursa olsun hani Sony CD'lerini alırken belli başlı isimlerin, belli başlı çarkıcıların özellikle CD'leri konusunda dikkatli olsunlar. Değil mi? E, doğru. Bir de belki yurt dışından yeni CD alıp Türkiye'ye gelmiş olanlar varsa e, bu konuda Sony'nin web sitesini ve yurt dışındaki bu haberleri takip edebilirler. Hı hı. Ee, belki onların da almış olduğu CD'de ile benzer bir problem vardır. Ee, onunla ilgili bilgisayarlarından bu zararlı program nasıl sökülür, nasıl çıkartılır e, bunu takip edip e, önemi al almakta yarar var. Peki demek ki şey oluyor biz e, Sony'nin... E, Web sitesine girerek Sony bu anlamda çok açık yürekli davranıyor senin söylediğinden anladığım kadarıyla. E, girip bulan gitse ileride resim taşınılıyor bunu öğrenebiliriz ve öyle de davranabiliriz diyorsun değil mi? Evet. Peki e, bu konuyla ilgili başka ben bu arada kaç dakikamız kaldı onu çok Aslında bitti sayıları süremi istiyorsan <gülüyor> kapatalım bu hafta önümüzdeki yani haftalarda şey mi? yapalım. <gülüyor> Peki o zaman e, bence çok ilginç bir konuydu bugünkü ve de e, hani bir şirketin ismini verdik bir şekilde belki ama sonuçta e, o çok açıp yüreklikte davranan bir şirket olmuş bunun için de bir anlamda ben kutlamak istiyorum kendi kendimi. Böylece bu haftaki programın sonuna geldik. Ben Ankara'dan Murat. Ben de İstanbul'dan. Haftaya çarşama tekrar birlikte olmaz dileğiyle ben Bağnaz Zeytinoğlu hepinize güvenli günler diliyorum. Ve Murat Loser de sanırsam biliyor. Ben de diyorum Bağnu bu arada Bağnu evine dön haftaya ben de Ankara'dayım artık haftaya da ben telefonla olmayayım özledik seni. <gülüyor> tamam geliyorum. Şimdi uçakla geliyorum. Görüşmek i̇yi üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.